Tolstoy Esirlerin Kaçış Serüveni Seslendiren Akın Altan Kafkasya Savaşı yıllarında Jilin adlı bir subay vardı. Jilin bir gün evinden bir mektup aldı. İhtiyar annesinin mektubunda şunlar yazıyordu. Artık ihtiyarladım sevgili yavrum. Dünya gözüyle seni bir defa daha görmek istiyorum. Buraya gel sana hakkımı helal edeyim. Sonra da cenazemi kaldırır, görevinin başına dönersin. Hem sana bir kız buldun. Akıllı, uslu, varlıklı, iyi bir kız. Eğer beğenirsen evlenir, sürekli burada kalırsın. Jilin bu mektup üzerine düşüncelere daldı. Annesinin durumu gerçekten kötüydü galiba. Bir daha onu göremeyebilirdi. Gitmeliydi. Kız da iyi ise evlenebilirdi. Bu düşünceler üzerine tümen komutanına gidip izin aldı. Arkadaşlarıyla vedalaştı. Onlara dört gerdel vodka bıraktı. Sonra hazırlandı. O sıralar savaş olduğu için yollardan ne gece ne gündüz rahatça geçilebiliyordu. Eğer Burus herhangi bir yerde Tatarlar tarafından yakalanırsa, ya öldürülür ya da dağlara götürülürdü. Bunun için haftanın iki günü kaleden kaleye muhafızlar gidiyordu. Bu askerlerin ortasında da halk giderdi. Günlerden bir yaz günüydü. Tan yerinin ağarmasına doğru muhafızlar yük arabalarını kale dışında toplayarak yola çıktılar. Jilin de onlarla beraber atına binmiş, eşyalarını da Mekkare bölüğüne vermişti. Günde 25 vers yol almaları gerekiyordu. Mekkare bölüğü ise çok ağır gidiyordu. Bazen askerler duruyor, bazen yük arabalarından birinin tekeri fırlıyor, bazen de bir at geride kalıyor, kafile durup onları bekliyordu. Böyle böyle vakit öyleyi geçmişti. Ama bölük ancak yolun yarısına varabilmişti. Toz duman, bunaltıcı sıcak, yakıcı bir güneş canından bıktırıyordu insanı. Çırılçıplak boskurda insanın başını sokacağı, azıcık dinleneceği bir yerde yoktu. Ne küçük bir ağaç, ne de bir çalı. Jilin biraz ilerleyip durdu. Bölüğün yetişmesini bekledi. O sırada bölük duracağını belirtmek için boru çalıyordu. Jilin, ''Acaba onlardan ayrılıp yalnız gitsem nasıl olur? Altımdaki at iyi.'' ''Tatarlar saldıracak olursa kaçar kurtulurum. Acaba gitsem mi?'' diye düşündü. O böyle düşünürken, yanına Kastilin adlı, atlı tüfekli bir subay geldi ve ''Jilin, gel beraberce çekip gidelim. Gücüm kalmadı, karnım aç. Üstelik de sıcak. Baksana kanter içinde kaldım.'' Kastilin, iri yarı, şişman, kırmızı yüzlü bir baba yiğitti. Gerçekten de çok terlemişti. Jilin biraz düşünüp, ''Tüfeğin dolu mu?'' dedi. ''Dolu. İyi öyleyse gidelim. Fakat şimdiden anlaşalım, ayrılmak yok.'' Kararı verdikten sonra ilerlemeye başladılar. Bozkur'da giderken konuşuyorlar, etrafa bakmıyorlardı. Ta uzakları görebiliyorlardı. Bozkur bittiğinde dağların arasına geldiler. Yol oldukça darlaşmıştı. Jilin ileriye doğru bakarak, ''Dağın iç kısımlarına bir göz atalım. Bunların ne yapacağı belli olmaz.'' Bakarsın dağdan ini verirler göremeyiz bile deyince Kastil'in "Canım boş ver ne gerek var gidelim işte" dedi. Jilin onu dinlemedi. Yok yok olmaz. Sen burada bekle. Ben şöyle bir bakıp geleyim. Atını ileri doğru sürdü. Atı da yaman bir attı. Daha tayken ona 100 ruble saymış, ilk olarak kendisi binmişti. At sahibini her zamanki gibi sarp yollardan uçarcasına geçirdi. Jilin Dağın tepesine vardığında etrafa bakındı. Tam o sırada sekiz on yerde atlı tatarlar gördü. Otuz kadar vardılar. Jilin geri dönmek istedi ama tatarlar onu görmüşlerdi. Atlarını Jilin'e doğru sürmeye, tüfeklerini omuzlarından indirmeye başladılar. Jilin bunu görünce dağdan aşağı doğru sürdü atını. Bir yandan da tüfeğini hazırla diye kastiline bağırıyordu. Şöyle diyordu atına. ''Dayan dostum, dayan. Bir yere takılayım deme.'' ''Aman gözünü seveyim, bir sürstüm mü yandık demektir. Hele şu tüfeğin olduğu yere bir varalım, ölürüm de teslim olmam. Hadi dostum, dayan.'' Bu arada Kastilin, Jilin'i beklememiş. Tatarları görür görmez kaleye doğru kaçmaya başlamıştı. Kırbacıyla atının bir o yanına bir bu yanına vuruyordu. Ardında bıraktığı toz duman içinde, yalnız atının kuyruğunu salladığı görülüyordu. Jilin, işlerin sarpa sardığını anladı. Tüfeğin yanına varmak mümkün değildi artık. Sadece kılıçla da bir şey yapamayacağını biliyordu. Kaçmayı düşünerek atını ileri doğru sürdü. O sırada atlı Tatar'ın yolunu kestiğini gördü. Atı iyi olmasına iyiydi ama Tatarların atları daha yamandı. Üstelik yolunu kesmişlerdi. Kestirmeden gitmeyi düşündü. Geriye dönmek istedi ama at parlamış, gemi dinlemiyordu. Yollarını kesen Tatarların üstüne doğru adeta uçuyordu. Kıra'ta binmiş kızıl sakallı bir Tatar Eli tüfeğinin tetiğinde naralar atarak Jilin'e doğru yaklaşıyordu. Jilin kendi kendine ''Ben sizi bilirim iblisler, diri ele geçirseniz insana her türlü işkenceyi yaparsınız, ölürüm de teslim olmam.'' diyordu. Jilin iri yarı bir adam değildi ama yürekli biriydi. Çekti kılıcını, sürdü atını kırmızı yüzlü tatara bakarak ''Ya onu atından al aşağı ederim ya da kılıcımla ikiye bölerim.'' diye düşünüyordu. Fakat henüz Tatar'ın yanına varamadan arkadan ateş edip atını yaralamışlardı. At boylu boyunca yere uzanıverdi. Jilin'in bir ayağı atın altında kalmıştı. Kalkmak için çabalıyordu ama iki pis kokulu Tatar yetişip Jilin'in kollarına basmaya onu arkaya doğru kıvırmaya başladılar. Jilin geriye çekilip Tatarları itti ama üç tanesi daha atından onun üstüne atlayıp sobalarla kafasına vurmaya başlamışlardı. Gözleri karardı Jilin'in. Az kalsın yere düşecekti. Fakat Tatarlar onu tutup kollarını yedek eğerleri arkasından bağladılar. Tam bir Tatar düğümü yapmışlardı. Onu sürüklediler. Şapkasına atıp ayakkabılarını çıkardılar. Üstündeki her şeyi parçalayıp attılar. Paralarını ve saatini aldılar. Jilin atına doğru baktı. Zavallı hayvan böğrü üstüne düşmüş öylece yatıyordu. Ayakları toprağa değmiyor, sadece tekme atıyordu. Kafasında açılan delikten fışkıran kan Neredeyse bir arşınlık yeri kaplamıştı. Tatarlardan biri atın yanına gelip eğri çözmeye başladı. At hala tekme atıyor, can çekişiyordu. Tatar hançerini çıkarıp hayvanın gırtlağını kesti. Kesilen yerden düdük sesine benzer bir ses çıkmıştı. At son kez titredi ve can verdi. Tatarlar eğri ve dizginleri aldıktan sonra atlarına bindiler. Kızıl sakallı tatarların eğrine de jilini oturttular. Düşmesin diye de Tatar'ın beline bağladılar. Sonra da dağların arasında kayboldular. Jilin, Tatar'ın arkasından bağlanmış bir halde oturuyor, sürekli sallanıyor, yüzü de pis kokulu Tatar'ın sırtına sürtünüyordu. Önünde sadece onun geniş omzu, kalın ensesi görünüyordu. Kazınmış kafası kalpağın üstünde parlıyordu. Jilin'in gözleri kanlanmış, başı uğuldamaya başlamıştı. At üzerinde bağlı olduğu için kanını da silemiyordu. O kadar sıkı bağlamışlardı ki köprücük kemiği acıyordu. Tatarlar bir dağdan öteki dağa geçerek saatlerce yol aldılar. Bir nehir aşıp vadiye vardılar ve vadi boyunca ilerlediler. Jilin yolları aklında tutmaya çalışıyordu ama gözleri kan çanağı gibiydi. Sağa sola da dönemiyordu. Hava kararmaya başladığı sırada bir ırmaktan daha geçtiler. Yüksek bir dağa tırmanmaya başladılar. Hafiften bir duman kokusu geliyor... Köpeklerin havlamaları işitiliyordu. Avula varmışlardı. Tatarlar atlarından indiklerinde, Tatar çocukları jilnin etrafını sarmışlar, çığlık atıyorlar, seviniyorlardı. Taşla ona nişan almaya çalışıyorlardı. Bu sırada Tatar'ın biri çocukları dağıtıp jiline attan indirdi. Irgatını çağırdı. Irgatın baharı açıktı ve üstünde yırtık bir gömlek vardı. Yalın ayaktı. Tatar ona bir şeyler söyledi. O da gidip, demir halkalarla birbiri içine geçirilmiş, Üzerinde ilmekle kilit olan bir pranga getirdi. Jilin'in kollarını çözüp pranga taktılar. Sonra da onu samanlığa götürüp içeri ittiler ve üstünden kapıyı kilitlediler. Jilin bütün gece hemen hemen hiç uyuyamadı. Geceler kısa olduğu için sabah çabuk olmuştu. Samanlıktaki küçük bir delikten sızan ışığı görünce kalktı ve deliği biraz genişleterek etrafa bakmaya başladı. Dağ eteği boyunca uzanan bir yol, sağında bir tatar kulübesi, Yanında iki ağaç, eşikte yatan kara bir köpek görünüyordu delikten. Bir keçi ve yavrusu kuyruklarını oynata oynata gidiyorlardı. Dağ eteğinde genç bir tatar kadını vardı. Sırtında alacalı bir yelek, bacağında şal var, ayağında çarık ve belinde de bir kuşak vardı. Yaşmak iliştirilmiş başının üstünde kocaman bir testi taşıyordu. Salına salına yürüyordu. Yanında da saçları dibinden kesilmiş, üstünde sadece gömlek olan bir çocuk vardı. Onu elinden tutmuştu. Kadın bir müddet sonra kulübeye girdi. Girdiği kulübeden dünkü kızıl sakallı tatar çıktı. Üzerinde ipek bir yelek vardı. Kemerinde de gümüş bir hançer asılıydı. Çorapsız ayaklarında pabuçları vardı. Başındaki koyun derisinden yapılmış kalpağını arkasına atmıştı. Olduğu yerde gelinerek sakalını sıvazladı. Biraz durdu ve ırgatını çağırıp bir şeyler emretti. Sonra da bir yere gitti. Daha sonra atları sulamaktan gelen iki oğlan çocuğu geçti jilinin önünden. Atların burnundan sanki duman fışkırıyordu. Oğlanlarda da sadece gömlek vardı ve donsuzdular. Onlar gibi kafaları kazınmış başka çocuklar koşa koşa gelmeye başladılar. Hepsi bir araya toplanıp samanlığa doğru yaklaştılar. Ellerine bir sopa alıp jilinin etrafı seyrettiği deliye soktular. Bunun üzerine jilin deliğe doğru bö diye bağırdı. Çocuklar korkmuştu. Çığlıklar içinde kaçışmaya başladılar. Kaçarken çıplak, bembeyaz, küçücük dizleri görünüyordu. Jil'in çok susamıştı. Dili damağına yapışıyordu. Ne olur biri gelse diye düşündüğü an kapının açıldığını duydu. Baktı ki kırmızı yüzlü bir Tatarla ondan daha kısa olan kara yağız bir Tatar içeri giriyor. İlk giren gözleri kapkara, ışıl ışıl, yüzü kıpkızıl, kısa sakallı, neşeli, sürekli gülen biriydi. Karayağız tatarsa daha iyi giyinmişti. Sırtında kenarları şeritli, mavi, ipek bir yelek vardı. Belinde kocaman, gümüş bir kama, ayaklarında kırmızı boyalı deriden dikilmiş simli mesler, üzerinde de kocaman ayakkabılar vardı. Uzun beyaz kalpağı ise koyun derisindendi. Kırmızı yüzlü tatar kavga eder gibi bir şeyler söylemeye başladı. Sonra kalkıp kapının üstüne dirseklerini dayayarak eliyle hançerini yokladı bir kurt gibi yan yan Jilin'e bakıyordu. Karayağız Tatar o sırada hızla yerinden kalktı ve Jilin'in yanına gelerek bağdaş kurup oturdu. Sırıtarak eliyle Jilin'in omzuna vurdu. Hızlı hızlı bir şeyler mırıldandı, gözlerini kırpıştırdı, sonra da ''Urus iyi, Urus iyi'' dedi. Jilin bu sözlerden hiçbir şey anlamamıştı. Su istedi ama dediğini anlamadılar. Karayağız gülmeye devam ediyor ve sürekli ''Urus iyi, Urus iyi!'' deyip duruyordu. Jilin susuzluğunu işaretlerle anlatmaya çalıştı. Bu sefer anlamışlardı. Biri güldü ve kapıdan dışarıya bakarak ''Dina!'' diye bağırdı. Onun bu bağırması üzerine 13 yaşlarında Karayağız tatara benzeyen incecik bir kız koşarak geldi. Kara Karayağız'ın kızı olduğu belliydi. Gözleri babası gibi simsiyahtı. Güzel de bir yüzü vardı. Üstünde mavi, geniş kollu, kemersiz bir gömlek vardı. Gömleğine etekleri, göğüs kısmı ve kol ağızları kırmızı puanlarla süslüydü. Altında şal var, ayağında terlik vardı. Terliklerinin üstüne yüksek topuklu bir terlik daha giymişti. Boynuna Rus paralarından yapılmış bir gerdanlık takmıştı. Siyah saçlarını bir kurdele ile toplamıştı ve onun üzerinde de gümüş rubleler, küçük küçük pullar sallanıyordu. Babası kıza bir şeyler söyledi. Bunun üzerine kız gitti. Döndüğünde elinde küçücük bir güğüm vardı. Güğümü Jilin'e uzattı ve sonra bağdaş kurarak yere oturdu. Dizlerini kendine doğru çekmiş, vücudunu da öne doğru eğerek büzülmüştü. Gözlerini fal taşı gibi açmış, bir canavarı izliyormuşçasına Jil'in su içişini seyrediyordu. Jilin, suyunu içtikten sonra güğümü kıza verdi. Kız bu hareketin karşısında bir yaban keçisi gibi yana doğru sıçrıyı verdi. Öyle ani bir şekilde sıçramıştı ki, Babası bile gülmekten kendini alamadı. Sonra kızı bir şey için gönderdi. Kız da güğümü alarak koşup gitti. Tekrar geldiğinde tahta sini vardı elinde. Sinide de taze ekmek. Yine oturup büzüştü ve gözünü kırpmadan Jilin'e bakmaya başladı. Yemek bittikten sonra Tatarlar kapıyı kilitleyip çıktılar. Bir müddet sonra Jilin yanına bir ırgat geldi. ''Haydi efendi haydi'' diyordu. O da Rusça bilmiyordu. O Angelin bir yere götürüleceğini anlamıştı. Kalktı. Prangasını sürükleyerek yürümeye çalıştı. Ayağı yana doğru büküldüğü için rahat adım atamıyor, aksıyordu. Bu şekilde ırgatı takip ediyordu. Bir müddet sonra minareli camisi olan 8-10 evlik bir Tatar köyüne geldiler. Evlerden birinin önünde eğerli 3 atın durduğunu gördü. Karayağız Tatar evden çıkmış eliyle jilni yanına çağırıyordu. Hala gülüyor kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu Jilin yanına gittiğinde birlikte eve girdiler Girdikleri oda güzeldi Duvarları dümdüzdü Kille sıvanmıştı Karşıki duvarın dibinde renk renk yumuşak döşekler seriliydi Duvarlarda değerli halılar Üzerlerinde de gümüş kakmalı tüfekler, tabancalar, kılıçlar görülüyordu Duvarın birinde bir ocak vardı Tabanı toprak olan oda tertemizdi Köşelerden biri baştan başa keçi postlarıyla döşenmişti. Üstünde de yumuşak yastıklar vardı. Yerde serili halıların üstünde kırmızı Tatar, kara yağız Tatar ve üç de misafiri oturuyordu. Arkalarında yumuşak yastıklar, önlerinde de tahta sini duruyordu. Sinide mısır ekmeği ve bir tas erimiş inek yağı vardı. Sofranın kenarında da her zaman içtikleri Tatar içkisi, bir kova boza vardı. Yemeği elleriyle yiyorlardı elleri yağ içinde kalmıştı. Bu arada Karayağız Tatar birden yerinden fırladı ve jilini halının üstünden kaldırıp kuru yere oturmalarını emretti. Kendisi ise tekrar halının üstüne oturup misafirleriyle birlikte yemeğe devam etti. Irgat verilen emri yerine getirip jilini söylenilen yere oturttuktan sonra yemenisini çıkarıp ötekilerin yanına koydu. Sonra da efendilerinin yakınındaki keçi postunun üzerine oturarak Onların yemek yiyişlerini ağzının suyu aka aka seyretti. Tatarlar yemeklerini bitirdiğinde gömlek ve şalvar giymiş, başında yazma olan bir Tatar kadını içeri girip sofrayı götürdü. Sonra da bir lehen ve ibrikle geri geldi. Tatarlar ellerini yıkadıktan sonra diz çöküp dua ettiler. Sonra da sağa sola üflediler. Kendi dillerinde biraz konuştuktan sonra içlerinden biri jiline dönerek kırmızı yüzlü Tatar'ı gösterdi ve Rusça, seni Gazi Muhammed yakaladı ve Abdülmurat'a verdi. Şimdi senin efendin Abdülmurat'tır, dedi. Abdülmurat karayaahta tatardı. Cilin'in susması üzerine Abdülmurat konuşmaya başladı. Eliyle cilini gösteriyor, sürekli gülüyordu. Sonra sürekli söylediği gibi "İyi urus, iyi urus" dedi. Tercüman cilin için konuşulanları Rusçaya çeviriyordu. Senden evine mektup yazmanı, fidye olarak para göndertmeni istiyorlar. Para gelir gelmez seni serbest bırakacaklar. Jilin düşünüp, ne kadar parayı istiyorlar, dedi. Tatarlar aralarında konuştuktan sonra tercüman, 3000 bin ruble, dedi. Jilin, olmaz, o kadar veremem, deyince Abdül yerinden sıçrayıp, sanki dilinden anlıyormuş gibi, kollarını sallayarak Jilin'e bir şeyler anlattı. Tercüman söylediklerini Rusça'ya çevirip, ne kadar verebileceğini sordu. Jilin tekrar düşünüp, 500 ruble, dedi. Bu cevap üzerine Tatarlar hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Abdül kırmızı yüzlü Tatar'a çıkışıyor, ağzından köpükler saçarak homurdanıyordu. Kırmızı yüzlü olansa sadece gözlerini kırpıştırıyordu. Onlar sustuktan sonra tercüman Jilin'e dönerek, 500 ruble az, o senin için 200 ruble ödedi. Gazi Muhammed, Abdüloğlan borcuna karşılık seni verdi. Eğer 3000 ruble vermezsen seni bırakmayacak. Mektup yazmazsan seni bir yere kapatıp kırbaçla döverler. Jilin onların karşısında korkak durmanın daha kötü olacağını düşündü. Birden ayağa fırladı. O köpeğe söyle, aklınca bana göz daha vermeye çalışmasın. Yoksa 5 para vermem, bir satır da yazmam. Sizden şimdiye kadar korkmadım, bundan sonra da korkmam. ''Sizi köpekler sizi.'' Tercüman Jil'in söylediklerini Tatarca'ya çevirdiğinde yine hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Uzun uzun konuştular. Sonra Tatar yerinden fırlayarak Jilin'in yanına geldi. ''Urus yiğit, yiit Urus!'' dedi. Yiit, onların dilinde kahraman anlamına geliyordu. Tatar gülümseyerek Tercüman'a bir şeyler söyledi. Tercüman da Jilin'e ''Bin ruble ver!'' dedi. Jilin kendi dediğinde diretiyordu. 500 rubleden fazla vermem. İsterseniz öldürün ama o zaman hiçbir şey alamazsınız.'' diyordu. Tatarlar tekrar aralarında konuşup ırgatlarını bir yere gönderdiler. Bu arada bir Jilin'e bir kapıya bakıyorlardı. En sonunda ırgat geldi. Arkasında da yalın ayak, üstü başı yırtık, iri yarı, ayaklarında pranga olan bir adam vardı. Jilin az daha bir ah çekecekti. Castil'ini tanımıştı. Demek onu da yakalamışlardı. İkisini yan yana oturttular. Tatarlar susmuş onlara bakıyordu. Cilin Castil'inle konuşuyor, ona hikayesini anlatıyordu. Kastilin de atının sürçtüğünü, tüfeğinin ateş almadığını, Abdül'ün de onu yakaladığını anlattı. Abdül yerinden fırlayıp Castil'ini göstererek bir şeyler söyledi. Tercüman onlara dönerek her ikisinin de aynı efendinin eline düştüklerini kim daha önce para verirse, onun daha önce serbest bırakılacağını anlattı. Sonra Jill ne? Bak sen öfkeleniyorsun ama arkadaşın ne kadar uysal. Hemen evine mektup yazıp 5000 bin ruble istedi. Bunun için de ona iyi bakacaklar. İşkence etmeyecekler, dedi. Bunun üzerine Jilin, arkadaşımın ne verdiği beni ilgilendirmez. O zengin olabilir ama ben değilim. Ben söyleyeceğimi söyledim. İsterseniz öldürün beni 500 rubleden fazla isteyemem." dedi. Hepsi susmuşlardı. Abdül birden yerinden kalktı. Küçük bir çekmeceden bir kalem buldu. Kağıt ve mürekkep çıkarıp jiline uzattı. Sonra da omzuna vurarak "Yaz." işareti yaptı. Yani 500 rubleye razı olmuştu. Jilin tercümana dönerek "Hele dur biraz. Söyle ona bize iyi baksın. İyi yiyecek, elbise ve ayakkabı versin." ''İkimizi bir arada tutsun. Böylece daha iyi oluruz. Sonra şu prangaları da çıkarsın ayaklarımızdan.'' Bu sözleri söylerken bir yandan da efendisine bakıp gülüyordu. Efendisi de gülüyordu. Efendi onun konuşmalarını dinledikten sonra dedi ki, ''Elbiselerin en güzelini vereceğim onlara. Cepkem ve ayakkabı da vereceğim. Kıyafetleri düğün kıyafeti gibi olacak. Onları beyler gibi ağırlayacağım. Eğer bir arada kalmak istiyorlarsa samanlıkta otursunlar.'' ''Fakat prangaları çıkaramayız. O zaman kaçabilirler. Çok istiyorlarsa geceleri çıkarabiliriz.'' Sonra Jilin'in omzuna vurarak ''Sen iyi, ben iyi.'' dedi. Bu konuşmalardan sonra Jilin mektubu yazdı. Fakat eve gitmesini istemediği için adresi doğru yazmadı. ''Nasıl olsa kaçarım.'' diye düşünüyordu. Jilin'le kastilini samanlığa götürüp eski püskü iki cepkenle yırtık pırtık asker postalları getirdiler. Bu postalları ölen askerlerin ayaklarından aldıkları belliydi. Gece olduğu zaman verdikleri söz üzerine onların prangalarını çözdüler ve kapıyı üstlerinden kapattılar. Jilin böyle böyle arkadaşıyla birlikte tam bir ay samanlıkta kaldı. Efendisi sürekli ''Sen Urus iyi, ben Abdül iyi'' diyerek gülüyordu. Verdikleri yemek mısır unundan yapılmış yarı yarıya hamur bir ekmekten ibaretti. Bu arada Kastilin eve tekrar mektup yazmıştı. Canı sıkılıyordu ve paranın gelmesini bekliyordu hep. Bütün gün samanlıkta oturuyor, mektup ne zaman gelecek diye gün sayıyordu. Arada sırada da uyuyordu. jilinse ise yazdığı mektubun gitmeyeceğini bildiği için ikinci bir mektup göndermedi. Annesinin bu kadar parayı kendisine gönderemeyeceğini düşünüyordu. Annesi zaten onun gönderdiği parayla geçinen bir insandı. Onun 500 ruble göndermesi büsbütün perişan olması demekti. Zilinin tam düşündüğü buradan yakayı kurtarmaktı. Bunun için planlar yapıyor, etrafı araştırıyordu. Avunun içinde dolaşıyor, ıslık çala çala bir şeylerle uğraşıyordu. Oturup kirden kuklalar, kamıştan sepetler yapıyordu. Bu çeşiteli işlerine karşı becerisi vardı. Bir keresinde burnu, elleri, ayakları olan, üstünde tatar gömleği bulunan bir kukla yapmıştı. Onu damın üstüne koydu. Efendisinin kızı Dina da suya giderken onu görüp diğer kızları çağırdı. Kızlar testiyi yere koyup kuklaya bakmaya başladılar. Bir yandan da gülüyorlardı. Bunu gören Jilin kuklayı indirip kızlara uzattı. Kızlar gülüşüyorlar ama bir türlü almaya cesaret edemiyorlardı. Jilin de kuklayı yere bırakıp samanlığa girdi. Oradaki delikten de ne olacağını izlemek için bakmaya başladı. Dina seyirte seyirte geldi. Etrafı kolaçan etti. Kimsenin görmediğine emin olunca kuklayı aldığı gibi kaçtı. Ertesi sabah Jilin, Dina'nın elindeki kuklayla kapı eşiğine çıktığını gördü. Üzerini kırmızı kumaş parçalarıyla süslemişti. Onu bebeği gibi sallıyor, bir yandan da ninni söylüyordu. Tam o sırada annesi Dina'yı gördü. Dışarıya çıkıp kuklayı elinden aldı ve yere atıp parçaladı. Sonra da Dina'yı bir iş için bir yere gönderdi. Bunun üzerine Jilin, daha güzel bir kukla yaptı ve Dina'ya verdi. Dina, bunun karşılığında bir gün elinde bir testiyle girdi samanlığa. Testiyi yere koyarak yanına oturdu. Cilin'e bakıp bakıp gülüyordu. Cilin niçin güldüğünü anlayamamıştı. İçinde su olduğunu düşündüğü testiye uzandı. Alıp içtiğinde, onun süt olduğunu fark etti. Sütü içtikten sonra, ''İyi'' dedi. Kız, Cilin'in sözü üzerine yerinden sıçrayıp, hoplayıp zıplayarak ellerini birbirine vurmaya başladı. ''Urus iyi, Urus iyi!'' diye bağırıyordu. Sonra da tesliye alıp kaçtı. O günden sonra kız ona her gün gizlice süt getirmeye başladı. Kız ayrıca ona, Tatarların keçi peyniriyle yapıp damda kuruttukları böreklerden de getiriyordu. Bazen de babasının ara sıra kestiği koyundan bir parçayı koynuna koyar, jilinin önüne atıp kaçardı. Günlerden bir gün korkunç bir sağanak başladı. Bir saat boyunca bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Sele sebep olan bu yağmur, dereleri bulandırmış, çakılları, koca koca taşları önüne almış sürüklüyordu. Sağanak dindiğinde köy baştan başa sular altında kalmıştı. Jilin bunu görünce bir su çarkı yapmayı düşündü ve efendisinden bir bıçak rica edip bir çubuk kesti. Tahta parçaları bulup bir tekerlek yaptı. Tekerleğin üzerine de küçük küçük kuklalar yerleştirdi. Kuklaları tekerleğe sıkıca bağlayıp suya bıraktı. Tekerlek suda dönüyor, kuklalar adeta hoplayıp zıplıyordu. Bunu gören köy halkı birden oraya toplandı. Çoluk çocuk kadın erkek hepsi oradaydı. ''Hey Uruz! Hey Uruz!'' diye bağırışıyorlardı. Bunları efendisi de görmüştü. Bir gün elinde bozuk bir Rus saatini göstererek Jilin'i çağırdı. Jilin tamir edebileceğini söyleyerek saati aldı. Çakısıyla saatin parçalarını söktü. Şöyle bir gözden geçirip tekrar yerleştirdi parçaları. Saat çalışıyordu. Abdül buna çok memnun olmuştu. Memnuniyetini belirtmek için yırtık pırtık bir yelek getirip Jilin'e hediye etti. Jilin de ''Hiç olmazsa gece üstüme örterim.'' Düşüncesiyle ister istemez aldı yeleği. O günden sonra Jilin'in adı ''Usta'' diye dillere destan oldu. Uzak köylerden gelip tüfeğini, tabancasını, saatini tamir için Jilin'e veriyorlardı. Efendisi de gerekli alet ve edebatı ona vermişti. Bir gün Tatarlardan biri hastalandı. Hemen Jilin'e koştular. Onu iyi et, dediler. Jilin nasıl iyileştireceğini bilmiyordu ama gidip hastaya baktı. İnşallah kendiliğinden iyileşir, diye düşünüyordu. Samanlığa gidip biraz kum ve su aldı. Karıştırıp çalkaladı ve bir şeyler mırıldanarak suya sözde okuyup hastaya içirdi. Talihe bakın ki Tatarı iyileşmişti. Jilin yavaş yavaş onların dilinden anlamaya başlamıştı. Bazıları ona alışmaya başlamış, işleri düştü mü Ivan, Ivan diye çağırmayı adet edinmişlerdi. Ne var ki bazıları hala canavar görmüş gibi ters ters bakıyorlardı. Bunlardan birisi de kırmızı yüzlü Tatardı. O Jilin'i zaten hiç sevmemişti. Onu gördüğü mü suratını asar, yolunu değiştirir ya da onu azarlardı. Bunun gibi Tatarlar arasında bir ihtiyar daha vardı. Avulda hiç oturmayan bir ihtiyar ara sıra dağın arkasından bir yerlerden gelir, mescitte namaz kılıp giderdi. Jilin onu işte bu zamanlarda gördü. Kısa boylu, kalpağının üzerinde sarık olan, beyaz çember sakallı, kırış kırış kıpkırmızı yüzlü biriydi. Atmaca gagası gibi bir burnu, kötü kötü bakan mavi gözleri, ileri doğru çıkmış iki köpek dişinden başka dişi olmayan bir ağzı vardı. Koltuk değnekleriyle yürürdü. Jilin'i görür görmez de bakışlarını başka tarafa çevirdi. Jilin bu ihtiyarın nerede yaşadığını merak etti. Bir gün yaşadığı yeri görmek için dağın arkasına doğru gitti. Keçi yolundan inince bir bahçeyle taş bir duvar gördü. Duvarın arkasında kiraz ve kayısı ağaçları, bir de düz damlı bir kulübe vardı. Biraz daha yaklaşınca samandan örülmüş arı kovanlarını gördü. Etrafında uçuşup bızıldayan arılar arasında ihtiyar diz çökmüş bir şey yapıyordu. Jilin, başka neler olduğunu görmek için biraz daha yukarı çıktığı sırada prangası şıngırdadı. İhtiyar, sesin geldiği yöne doğru kafasını kaldırdı ve bir çığlık kopardı. Ani bir hareketle tabancasını çıkarıp Jilin'e doğru ateş etmeye başladı. Jilin, alelacele bir taşın arkasına sığındı ve mermiden kendini zor kurtardı. Bu olaydan sonra ihtiyar, Jilin'i efendisine şikayet etti. Efendisi de Jilin'i çağırıp, gülerek niçin ihtiyarın yanına gittiğini sordu. Jilin ona bir kötülük etmediğini, sadece nasıl yaşadığını merak ettiğini anlattı. Efendisi bunları ihtiyara söyleyince, ihtiyar sinirlenip bir şeyler omurdanmaya başladı. İki dişini dışarı çıkarmış, el kol hareketleriyle Jilin'e bağırıyordu. Jilin söylediklerinin hepsini anlamadı ama anladığı kadarıyla Abdül'e onu öldürmesini söylüyordu. İhtiyar bağıra çağıra gittikten sonra Jilin onun kim olduğunu sordu. Efendisi de anlattı. O yiğit, büyük bir adamdır. Bir zamanlar baş yiğitti. Zamanında çok Rus öldürdü. Zengindi. Üç karısı, sekiz oğlu vardı. Hepsi aynı köyde yaşıyorlardı. Bir gün Ruslar gelip köyü yaktılar. Oğullarından yedisini de öldürdüler. Bir oğlu kalmıştı. O da gidip Ruslara teslim oldu. Bunun üzerine ihtiyar da gitti ve Ruslara teslim oldu. Üç ay onların arasında yaşadı. Oğlunu buldu. Kendi elleriyle öldürüp kaçtı. O günden beri savaşmıyor. Mekke'ye gidip Allah'a olan borcunu ödedi. Bunun için sarık sarıyor. Mekke'ye giden sarık sarar, hacı adını alır. Sizinkileri de bu yüzden hiç sevmez. Benden seni öldürmemi istiyor. Fakat bu benim işime gelmez. Senin için bu kadar para saydım. Hem sana kanım kaynadı. Söz vermiş olmasaydım seni bırakmazdım. Sonra gülerek, sen Urus iyi, ben Abdül iyi, dedi. Jilim böylece bir ay daha geçirdi. Gündüzleri avul içinde dolaşıyor ya da bir işle uğraşıyor, gece olup ses seda kesilince de samanlığa çekilip yeri kazıyordu. Toprağı keserle oyduğu için kazmak zordu. Fakat tüm zorluğuna rağmen içine girecek kadar bir çukur kazmayı başardı. Gideceği yolu öğrenmek istiyordu ama Tatarlar söylemiyorlardı. Bir gün öyle üzeri efendisi bir yere gidince Jilin avulun arkasındaki dağa doğru yürüdü. Niyeti gidebileceği yerleri gözden geçirmekti. Fakat efendisi yola çıkarken küçük oğluna Jilin'i adım adım izlemesini, gözden kaçırmamasını tembihlemişti. Küçük oğlu Cilinin dağa doğru gittiğini görünce arkasından koşarak ''Gitme, babam istemiyor, bak sonra halkı çağırırım.'' dedi. Jilin onu kandırmaya çalıştı. Çok uzağa gitmiyorum ki, şu tepeye çıkacağım sadece. Sizinkileri tedavi etmek için bir ot lazım oldu da, bu prangalarla nereye kaçabilirim ki zaten? Hem sen de benimle gelebilirsin. Yarın sana ok ve yay yaparım. Küçük bu sözlere kandı ve beraberce yola çıktılar. Daha yakın görünüyordu ama prangalarla yürümek çok zordu. Güç bela tepeye çıkabildi. İstediği yere vardığında yere oturup etrafı gözlemeye başladı. Samanlığın arkasındaki küçücük düzlükte atlar otluyordu. Daha aşağılarda başka bir köy vardı. Köyün ardında yalçın bir dağ, onun ardında da yine bir yalçın dağ. Dağlar arasındaki orman yeşil bir leke gibi görünüyordu. Ormanın arkasında da sıra sıra başka dağlar yükseliyordu. Hepsinin üstü de başlık gibi bembeyaz karla örtülüydü. Buralarda güneş doğarken de batarken de böyle görünürdü manzara. Birbirine yakın dağların yamaçlarında yer yer köyler vardı ve evlerin bacalarından dumanlar yükseliyordu. Jilin, demek bütün buralar onların toprağı, diye düşündü. Sonra durup Rus toprağına baktı. Düşüncelere daldı. Ayaklarının altında akan ırmak, kendi oturduğu köy, bahçeler, ırmak kenarına oturmuş çamaşır yıkayan mini mini kuklalar gibi görünen kadınlar. Jil nirkillerek dağıttı düşüncelerini ve etrafı seyretmeye devam etti. Avulun altından aşağı doğru uzanan dağlar ve dağlar arasında bir orman görülüyordu. İki dağ arasında göze çarpan mavi, düzlük bir alan vardı. Düzlüğün üzerine bir duman kaplıyordu. Jil'in kalede olduğu zaman güneşin nereden doğup nerede battığını hatırlamaya çalıştı. Kalenin vadi içinde olduğunu tahmin etti. Sonra da oradan iki dağ arasından kaçmak gerektiğini düşündü. Güneş, Yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Dağların beyaz rengi kızıla dönüyordu. Kara dağlarsa sabüs bütün kararmış, çay yataklarını bir sis kaplamıştı. Kalenin olduğunu düşündüğü vadi, batan güneşin ışıklarıyla kızıllara büründü. Vadide baca andıran bir şey gözüne çarptı. O an oranın Rus kalesi olduğuna iyice emin oldu. Vakit bir hayli geç olmuştu. Akşam ezanı da okunuyordu. Uzaktan ineklerin sesleri geliyordu. Sürüleri getiriyorlardı. Küçük durmadan gidelim diyordu. Jilin gitmek istememesine rağmen eve döndü. Jilin artık yolu bildiğini, kaçması gerektiğini düşünüyordu. Hemen o gece kaçmak istiyordu. Ay hilal olduğu için gece karanlıktı üstelik. Fakat ne yazık ki Tatarlar dönmüştü. Her zaman önlerinde hayvanları güle oynaya gelirlerdi. Fakat bu defa hiç hayvan getirmemişlerdi. Sadece kırmızı yüzlü Tatar'ın kardeşi atın terekesinde ölü olarak duruyordu. Bütün Tatarlar çok öfkeliydi. Ölüyü gömmek için toplandılar. Jilinde de onları seyretmeye çıktı. Ölüyü tabuta koymamışlardı. Bir kepene sarıp köy dışındaki çınarların altına götürülerek otların üzerine yatırdılar. İhtiyarlar toplanıp kalpaklarının üzerine birer bez serdiler. Ölünün karşısına diz çöküp oturdular. Bu arada imam gelmişti. En öndeki safa geçti ve öteki tatarlar onun arkasında dizildi. Başlarını öne eğmiş oturuyorlardı. Uzun süren bir sessizlikten sonra imam kafasını kaldırıp ''Allah'' dedi, sonra yine eğdi başını. Uzun süre hiç kımıldamadan sustular. Sonra imam yine başını kaldırarak ''Allah'' dedi ve bu sefer hepsi tekrarladı. Sonra da sustular. Ölü otlar üzerinde yatıyordu. Tatarlar da aynı onun gibi hiç kımıldamadan oturuyorlardı. O kadar sessizdi ki ortalık sadece çınar yapraklarının rüzgarda çıkardığı ses duyuluyordu. Sonra imam bir dua okudu. Hepsi birden kalkıp ölüyü elleriyle tutup bir çukurun yanına götürdüler. Bu sanki bir çukur değil de önceden kazılmış, toprağın altına doğru uzanan bir izbeydi. Ölüyü koltuk altlarından ve bacaklarından tutarak iki büklüm yapıp yavaşça bıraktılar. Oturmuş vaziyete getirip ellerini de karnına koydular. Sonra ırgatlar bir yığın yeşil saz getirip çukurun üstüne attılar. Onların üzerine de alelacele toprak atıp toprağı düzelttiler. Ayaklarıyla tepeleyip baş ucuna bir taş diktiler. Sonra da saflar halinde dizilip oturdular. Uzun zaman sustular ve ''Allah Allah Allah'' diye haykırdılar. Sonra ayağa kalktılar. Kızıl saçlı olan Tatar kalkıp ihtiyarlara para dağıttı ve kırbacını alıp üç defa alnına vurdu. Ardından da evine gitti. Ertesi gün Jilin, kızıl saçlı Tatar'ın yanında bir kısrak, arkasında üç Tatar'la birlikte köy dışına çıktığını gördü. Köyün dışına vardıklarında kızıl saçlı olan yeleğini çıkarıp kollarını sıvadı ve yenlerini sıkıştırdı. Kamasını çıkararak bileği taşıyla bileyledi. Bu işi bitirince öbür tatarlar kısrağın kafasını yukarı doğru kaldırdılar ve kızıl saçlı gelip hayvanın boğazını kestikten sonra yere yıktılar. Yumruklarıyla da derisini yüzdüler. Kadınlar yüzme işi bitince gelip barsak, kelle ve organlarını yıkadılar ve eti parçalara bölerek eve götürdüler. Bütün köy, Allah rahmet eylesin demek için kızıl saçlının evinde toplanmıştı. Ölünün günahlarını bağışlatmak için üç gün o kısrağın etini yediler. Boza içtiler. Dördüncü gün Jilin bir yere gitmek için hazırlandıklarını gördü. On kişi atlarını hazırlayıp gitmişlerdi. Kızıl saçlı da gidenlerin içindeydi. Sadece Abdülev'de kalmıştı. Jilin kaçmanın tam zamanı olduğunu düşündü. Ay yeni doğmasına rağmen gece karanlıktı. Kaçma fikrini Kastilin'e de anlattı. Kastilin korkmuştu. Nasıl kaçarız? Yolu bile bilmiyoruz. Ben biliyorum. İyi de çok karanlık. Ya kaleye ulaşamazsak? Ulaşamazsak ormanda geceleriz. Ben bayağı ekmek biriktirdim. Hem niye burada kalacaksın? Parayı göndereceklerini umuyorsun ama ya göndermezlerse? Zaten Tatarlar bugünlerde çok kızgın. Ruslar onlardan birini öldürmüşler. Şimdi bizi öldürmek istiyorlar. Kastilin düşündü, düşündü. E, o zaman gidelim bari, dedi. Jilin bu karardan sonra daha önce açtığı çukura indi. Kastilinin de sığabilmesi için biraz daha kazıp genişletti. Oturup havulda el ayak çekilmesini beklemeye başladılar. Avulda ses seda kesilince Jilin duvarın altından geçerek dışarıya çıktı. Kastiline de gelmesini söyledi. Fakat Kastilin geçerken ayağı bir taşa takıldı ve gürültüyü duyan Ulyaşın adlı ev köpeği daha önce doyurulmuş olmasına rağmen illere atılıp havlamaya başladı. Onun havlamasını duyan diğer köpekler de koşup geldiler. Jilin onları susturmak için hafifçe bir ıslık çalıp biraz börek attı. Ulyaşin onu tanımıştı. Havlamayı kesip kuyruğunu sallamaya başladı. Bu arada efendi havlamaları işitmişti. Kapıya çıkıp ''Kuçu kuçu, gel yavrum gel'' diye köpeği çağırdı. Köpekse Jilin'in kulak arkalarına okşamasıyla mest olmuş, hiç ses çıkarmadan onun ayaklarında yatıyor, kuyruğunu sallıyordu. Ortalıkta ses seda kesilmişti. Sadece ara sıra bir koyunun öksürüğü, taşların üzerine akan suyun şırıltısı işitiliyordu. Etraf zifiri karanlıktı. Yıldızlar çok yüksekteydi ve ay pembe pembe beliriyordu. Çay yatakları üzerinde ise süt gibi bir sis tabakası vardı. Jilin bulundukları köşeden kalkarak ''Hadi kardeşim gidelim'' dedi. Sessizce yola koyuldular. Biraz gitmişlerdi ki, Dam üstünden müezzinin Allahu Ekber diye ezan okuduğunu işittiler. Milleti camiye çağıran bu ses üzerine duvarın altına büzülüp oturdular. Halk camiden çıkıp evlerine dönene kadar uzun süre beklediler. Ses seda kesilince Allah'tan yardım dileyerek istavroz çıkardılar. Sonra da yola çıktılar. Avulu geçip Sarp dağ eteğinin altından dereye indiler. Su içinde dere yatağı boyunca ilerlediler. Koyu bir sis tabakası aşağılara kadar her yanı sarmıştı. Jilin başlarının üzerindeki yıldızlara bakarak yön tayin etmeye çalışıyordu. Sisin verdiği serinlik yürümelerini kolaylaştırmıştı ama ayakkabılarının biçimsiz ve içeriye dönmüş olması onları rahatsız ediyordu. Jilin daha fazla dayanamayarak ayakkabılarını çıkarıp attı. Yola yalın ayak devam edecekti. Bir taştan öbür taşa sıçrıyor, bir yandan da yıldızlara bakıyordu. Kastilin arkada kalmaya başlamıştı. ''Biraz yavaş ol, şu mendebur postallar ayaklarımı vurdu?'' diyordu. ''Sen de çıkar o zaman onları, daha rahat yürürsün.'' Kastilin arkadaşını dinleyip çıkardı ayakkabılarını ama daha kötü olmuştu. Ayağını taş kesiyor, sürekli arkada kalıyordu. Jilin, ''Ayağın kan revan içinde kalsa da iyileşir, fakat onlar yetişirse hiç bakmazlar gözünün yaşına. Öldürürler seni. O daha mı iyi?'' diyerek kuvvetlendirmeye çalışıyordu arkadaşını. Kastilin hiçbir şey söylemeden yürüyor, arada bir oflayıp pufluyordu. Uzun bir süre dere yatağında yürüdükten sonra bir ara köpek avlamaları duydular. Jilim birden durdu. Etrafına bakınıp yolu elleriyle yoklayarak dağ yamacına tırmanmaya başladı. ''Eyvah! Yolu şaşırmışız. Sağdan gitmişiz. Burada başka bir köy var. Dağdan görmüştüm. Geriye dönmeliyiz. Sola doğru. Dağın içine yürümeliyiz.'' Orman o yanda olmalı. Kastilin bunu duyunca ''Ne olur biraz dur, dinlenelim, ayaklarım kan içinde kaldı.'' dedi. Aldırış etme, biraz hafif basmaya çalış, geçer. Jilin geri döndü ve sola dağa doğru koşmaya başladı. Kastilin yine hep geride kalıyor, boyunu ahlayıp ofluyordu. Jilin onun bu sızlanmalarına aldırış etmiyor, hep yürüyordu. En sonunda dağın üstüne çıkmayı başardılar. Artık ormanı görmüşlerdi. Biraz daha gayretle ormana girip yürümeye başladılar. Dikenlerden her tarafları yırtılmıştı. Zorlanarak yürürken önlerine bir keçi yolu çıktı. Oradan devam ederlerken Jilin, ''Dur, yoldan nal sesleri geliyor. Dinle.'' dedi. Durup dinlediklerinde bir hayvanın nal sesine benzer bir ses çıkararak yürüdüğünü fark ettiler. Onlar yürüdükçe o da yürüyor onlar durunca o da duruyordu. Jilin bunun üzerine sürünerek karanlık yolda ilerledi. Baktı ki yolda bir şey duruyor. Ata ya da insana benzemiyordu. Başka bir şey olsa gerek, diye düşündü. O şeyin garip sesler çıkarması üzerine Jilin çok şaşırdı ve hafifçe ıslık çaldı. O anda hayvan ürkerek ormana fırtına gibi dalıverdi. Ayak sesleri dalların kırılma sesine karışıyordu. Kastilin korkusundan yere yuvarlanmıştı. Jilinse gülüyordu. ''Geyik bu ya, baksana boynuzları ormanı talan etti. Biz ondan korkuyoruz, o bizden.'' dedi. Korkulacak bir şey olmadığını anladıktan sonra ileriye doğru yürümeye devam ettiler. Tan yeri hafiften ağırıyor, sabah yaklaşıyordu. Fakat yine de doğru yoldan gidip gitmediklerinden emin değildiler. Jilin'e bu yol avula götürüldüğü yol gibi geliyordu. Eğer tahminleri doğruysa on vers yolları vardı. Fakat görünürde hiçbir iz yoktu. Zaten olsa da karanlıkta göremezlerdi. Biraz yürüdükten sonra bir düzlüğe çıktılar. Kastilin daha fazla dayanamayarak oturdu. Ne dersen de, ben daha fazla gidemeyeceğim. Burada kalacağım. Artık ayaklarım tutmuyor. Jilin onu kandırmaya çalışıyordu ama Kastilin dediğinde ısrar ediyordu. Bunun üzerine Jilin çok öfkelendi. Yere tükürerek içini çekti. Öyleyse ben yalnız giderim. Allah ısmarladık, dedi. Kastilin orada kalamayacağını anladı. verdiği yerinden ve yürümeye başladı. Birlikte dört vers kadar yürüdüler. Ormanı daha koyu bir sis kaplamıştı. İlerilerde hiçbir şey görünmüyordu. Yıldızlar da artık güç fark ediliyor olmuştu. Bu arada birden uzaklardan nal sesleri duyuldu. Jilin emin olmak için yüzü koyun yere uzanıp kulağını toprağa dayadı ve ''Doğru, nal sesi bu, bize doğru geliyor.'' Korku içinde yoldan sapıp bir çalılığın içine girdiler. Beklemeye başladılar. Bir süre sonra Jilin yola doğru sürünerek etrafa bakındı ve atlı bir Tatar'ın önünde ineklerle mırıldana mırıldana geçtiğini gördü. Biraz daha oturup Tatar'ın gitmesini beklediler. Sonra Jilin Kastilin'e dönerek ''Eh çok şükür gitti. Hadi kalk gidelim.'' dedi. Kastilin kalkmaya çalıştı ama beceremedi ve düştü. "Vallahi kalkamıyorum. Gücüm kalmadı.'' dedi. Ağr, şişman vücudu kanter içinde kalmıştı. Ayakları yara bere içindeydi. Üstelik ormandaki ağır sis tabakası yüzünden hepten bitkin düşmüştü. Jilin onu zorla kaldırmaya çalıştı ama kastilin ah, acıyor!'' diye öyle bir feryat kopardı ki Jilin şaşırıp kaldı. Ona çıkışarak ''Niye bağırıyorsun be? Tatarlar daha uzaklaşmadı. Duyabilirler.'' Bir yandan da gerçekten bitkin olduğunu fark ediyor, ne yapacağını düşünüyordu. Sonuçta arkadaşını yalnız bırakamazdı. Kararını verip ''Hadi kalk, madem yürüyemiyorsun ben de seni sırtıma alırım.'' dedi ve kastilini sırtına bindirerek uyluklarından tuttu. Bir yandan da onu uyarıyordu. ''Aman ne olur kollarınla beni boğma, omuzlarımdan tut.'' Sırtındaki yük jiline ağır geliyordu. Ayakları kan içinde kalmıştı. İyice bitkin düşmüştü ama kastilini sürekli yukarıda tutmak için ikide bir onu yerleştiriyor, hoplatıyordu. Bu şekilde yol alırlarken Jilin arkalarından birinin geldiğini, kendi dilinde bir şeyler söylediğini duydu. Yoldan geçen Tatar, kastilinin feryadını duymuş olmalıydı. Jilin hızla çalılığın içine koştu. Tatar tüfeğini onlara doğrultup ateş etti ama vuramadı. Sonra da bağırıp koşarak gitti. Jilin, eyvah yandık. Bu köpek şimdi Tatarların hepsini toplar başımıza. Hepsi birden düşer peşimize. Üç vers daha uzaklaşamazsak hapı yuttuk. Diyordu. Bir taraftan da hangi akla kulluk edip de bu meşe odununu yanına aldığını düşünüyordu. Yalnız olsaydı varacağı yere çoktan varmıştı bile. Kastilin, sen yalnız devam et dostum. Benim yüzümden başını belaya sokma. Deyince Jilin, olmaz öyle şey. Arkadaş bırakılır mı? dedi. Onu tekrar sırtına alarak yürümeye başladı. Böylece bir vers daha yol aldılar. Durmadan gidiyorlar fakat bir türlü ormanın ucuna gelemiyorlardı. Sis de yükselmeye başlamıştı. Küçük küçük bulutlar göğü kaplamış, artık yıldızlarda görünmez olmuştu. Jilin yürümekten bitkin düşmüştü. Etrafı taşla çevrili küçük bir kaynağa vardıklarında Jilin durup kastilini indirdi. ''Dur, biraz soluklanalım, biraz su içelim, biraz da börek yiyelim. Kale uzakta olmasa gerek.'' dedi. Tam su içmeye eğildiklerinde arkadan bir ses duydular. Yine sağa sola sapıp yalçın yamacın çalıları içine saklandılar. Tatarların sesleri geliyordu. Onların saptıkları yerde duruyorlardı. Aralarında konuştuktan sonra köpekleri kışkırtan sesler çıkardılar. O sırada çalılıklardan bir ses işittiler. Baktıklarında bir köpeğin kendilerine doğru gelip bir yerde durarak havlamaya başladığını gördüler. Tatarlar da havlamayı duymuşlardı. Birdenbire jilinle kastilinin yanında bitiverdiler. Üç kişiydiler ve jilinle kastilini bağlayıp atlara bindirerek götürdüler. Birlikte üç vers yol aldıktan sonra karşılarına iki tatarla efendileri Abdül çıktı. Kendilerini yakalayan tatarlarla bir şeyler konuşan Abdül, daha sonra ikisini de alıp kendi atlarına bindirdi ve avula geri götürdü. Sabahleyin avula vardıklarında onları sokakta yere indirdi Abdül. Birden etraflarını bir sürü çocuk sardı. Bağırıp çağırıyorlar, üstlerine taş atıyorlar, kırbaçla dövmeye çalışıyorlardı. Bütün tatarlar çepeçevre onları sarmıştı. Dağın arkasında yaşayan o ihtiyar da gelmişti. Aralarında konuşmaya başladılar. Jilin, kendileri için bir karar vermeye çalıştıklarını anladı. Her biri bir şey söylüyordu. Kimi, onları dağa götürelim diyordu, ihtiyarsa öldürün diye inat ediyordu. Fakat Abdül buna karşı çıkıyor, ''Onlar için bir sürü para verdim, onlardan fidye alacağım.'' diyordu. İhtiyar inadında devam ediyor. ''Onlar para falan vermez.'' ''İkide bir başımıza bela olurlar. Hem Rusları besleyip durmak günahtır. Gebertin gitsin.'' diyordu. En sonunda dağıldılar. Efendisi Cilinin yanına gelerek iki haftaya kadar paranızı göndermezlerse sizi döve döve öldürürüm. Eğer yine kaçmaya kalkarsanız köpek gibi gebertirim sizi. Hadi şimdi bir mektup yaz. Adam akıllı olsun.'' dedi. Artık yüzü hiç gülmeyen Abdül onlara kağıt getirdi. Mektuplarını yazdırıp prangalarını taktı. Sonra da onları cami arkasında bir yere götürdü. Götürüldükleri yer beş arşın genişliğinde bir çukurdu. Bu olaydan sonra hayatları hepten kötüleşmişti. Prangalarını hiç çıkarmıyorlar, dışarıya çıkmalarına izin vermiyorlardı. Yemek niyetine verdikleri çiğ hamuru köpeğin önüne atıyormuş gibi atıyorlardı. Suyu da testiyle aşağıya sarkıtıyorlardı. Kastilin fena halde hastalanmıştı. Dudakları çatlıyor, vücudu tepeden tırnağa sızlıyor, Sürekli ahlayıp ofluyor, yahut da uyuyordu. Jilin, işlerin yine sarpa sardığının farkındaydı. Kara kara düşünüyordu. Oradan nasıl kaçabileceğini bir türlü çözemiyordu. Bir tünel kazmak istedi. Fakat toprağa atacak yer yoktu ve bu düşüncesini efendisi de anladı. Ve ''Öldürürüm'' diye gözdağı verdi. Bir gün çukurun içinde, ayaklarını altına almış oturuyor, dışarıdaki özgür hayatı düşlüyordu. İçi daralıyordu. Bu arada birden dizlerinin üzerine arka arkaya iki börek düşü verdi. Ardından da kirazlar. Kafasını kaldırıp yukarıya baktığında Dina'yı gördü. Kız ona baktı. Sonra da gülerek kaçtı. Jilin o an acaba Dina bana yardım edemez mi diye düşündü. Hemen çukurun içinde bir yeri temizleyip biraz kil yoğurdu. At, köpek, insan koklaları yapıp Dina gelince ona atarım dedi. Fakat ertesi gün Dina gelmedi. Ondan sonraki gün, Jilin Çukur'un yakınlarından nal sesleri geldiğini duydu. Kulak kabartıp dinlediğinde, bir grup Tatar'ın cami yanında tartıştıklarını, bağırıştıklarını, ikide bir Rus sözünü andıklarını duydu. Bir ara ihtiyarın sesini işitti. Ne söylediğini tam olarak anlayamamıştı ama Rusların yakına geldiklerini tahmin etti. Tatarlar, Rusların avula gitmelerinden korkuyorlardı. Esirleri ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bir müddet daha konuşup gittiler. Jilin birden yukarıda bir kıpırtı işitti. Yukarı baktığında Dina'yı gördü. Onu ilk gördüğü günkü gibi çömelmişti yere. Hafifçe öne eğilmişti. Gerdanlığı çukurun içine doğru sallanıyordu. Mini, mini kara gözleri iki yıldız gibi ışıldıyordu. Dina koynundan iki peynirli börek çıkarıp aşağıdakilere attı. Jilin börekleri alıp "Çoktandır gelmedin. Bak sana oyuncak yaptım. Al tut." diyerek kuklaları birer birer atmaya başladı. Dina ise başını sallıyor hiç bakmıyordu attıklarına. Ben oyuncak istemiyorum, dedi. Eliyle boynunu göstererek, seni öldürecekler. Kim öldürecek beni? Babam, ihtiyar ona böyle söylüyor. Ben sana acıyorum. Jill'in tam zamanı olduğunu düşünerek, Madem acıyorsun, o zaman bana uzun bir sopa getir, dedi. Kız, olmaz der gibi başını salladı. Jill'in kollarını kavuşturup, ne olur Dina, yalvarırım sana diyordu. ''Olmaz, evdekiler görür.'' dedi Dina, sonra da kalkıp gitti. Bir akşam Jilin oturmuş, hallerinin ne olacağını düşünüyordu. Sürekli yukarıya bakıyordu. Gökyüzünde yıldızlar görülüyordu. Ay henüz doğmamıştı. Bir ara ezan okunduğunu duydu, sonra ses seda kesildi. Jilin de biraz yere uzandı. ''Ne yapsın, kızcağız korkuyor.'' diye düşünüyordu. O an kafasına toprak serpildiğini hissetti. Yukarıya baktığında, Çukurun öbür ucundan bir sopanın içeriye doğru sokulduğunu gördü. Sopa aşağı doğru sarkıtılıyor, çukurun yanlarına sürtüyordu. Jilin çok sevinmişti. Sopayı tutup aşağı indirdi. Eliyle yokladı ve sağlam olduğunu gördü. Bu sopayı daha önce efendisinin evinin çatısında görmüştü. Kafasını kaldırıp tekrar gökyüzüne baktı. Yıldızlar ışıl ışıldı. Dina'nın gözleri de kedi gözü gibi parlıyordu. Kafasını çukurun kenarından aşağılara eğerek, ''İvan!'' İvan diyor, bir yandan da eliyle sus işareti yapıyordu. Jilin sordu. ''Ne var?'' ''Hepsi gitti. Evde sadece iki kişi kaldı.'' Bu cevap üzerine Jilin, Kastilin'e dönerek, ''Kastilin, hadi çıkalım buradan. Son kez şansımızı deneyelim. Ben sana yardım ederim.'' dedi. Kastilin, artık bu sözleri işitmek bile istemiyordu. ''Hayır, yapamam. Benim buradan çıkamayacağım Ayan beyan ortada. Hem kuvvetim de yok.'' Öyleyse Allah ısmarladık Kastilin. Kusura bakma ben gidiyorum dedi Jilin ve onunla vedalaştı. Sonra da sopaya tutunup tırmanmaya çalıştı. Prangası engel olduğu için iki kız aşağı düştüyse de yılmadı ve Kastilin'in de yardımıyla güç bela yukarı çıkmaya çalışıyordu. Dinaysa ellerinin gücü yettiği kadar onu yukarı çekmeye uğraşıyor, bir yandan da gülüyordu. Jilin yukarıya çıktığında sopayı Dina'ya verip aldığı yere götürmesini söyledi. Eğer öyle yapmazsa kızı döve döve öldürürlerdi. Kız da Jilin'i dinleyerek sürükliye sürükliye götürdü sopayı. Jilin yola çıkıp dağ eteğine doğru yürüdü. Sarp yamaçtan aşağı indiğinde eline bir taş alıp prangasının kilidini kırmaya çalıştı ama çok sağlam olduğu için beceremiyordu. Üstelik takıldığı yer çok uygunsuzdu ve iyi vurulmuyordu. Birden bir ayak sesi duydu. Birisi hafif hafif sıçrıyarak ona doğru geliyordu. Dinam olduğunu düşündü. Gelen yaklaştığında tahmininin doğru çıkmasına sevindi. Dina koşturarak gelip taşı eline aldı. ''Ver ben kırayım.'' diyordu. Diz çöktü ve vurmaya başladı. Ama elleri o kadar ince ve narindi ki bir damlacık kuvveti yoktu. Yapamadığını anlayınca taşı atıp ağlamaya başladı. Bu defa Jilin aldı taşı eline. Dina ise kollarını kavuşturmuş onun yanında oturuyordu. Jilin başını kaldırıp etrafa göz attığında... Dağın arkasında bir kızıllığın belirmeye başladığını gördü. Ay doğuyordu. Ay doğmadan dere yatağına inip ormana varmalıyım, dedi kendi kendine. Ayağa kalktı ve elindeki taşı attı. Prangayla da olsa yürümek zorundaydı. Dina'ya doğru eğildi ve ''Hoşça kal Dinacık, ölünceye kadar seni unutmayacağım.'' dedi. Dina onun üstünü başını yokluyor, börekleri koyacak bir yer arıyordu. Jilin börekleri aldı. Sonra da Sağ ol akıllı kız. Ben gidiyorum. Sana kim kukla yapacak şimdi?" diyerek kızın başını okşadı. Dina ağlamaya başlamıştı. Gözünü elleriyle kapatıp daha doğru bir keçi yavrusu gibi sıçlayarak gitti. Duyulan tek ses, örüklerine dizilmiş paraların koşarken sırtına vurmasıyla çıkan sesti. Jilin ileriye doğru bakarak istavroz çıkardı. Şıngırdamaması için prangasının anahtarını yukarı kaldırdı. Yürürken aksıyordu. Bir yandan da ayın doğacağı kızıl ufka bakıyordu. Biraz daha ilerleyince yolu tanıdı. Eğer dost doğru giderse sekiz vers yolu vardı. Ay iyice doğmadan ormana varabilmeyi umut ediyordu. Dereyi geçtiğinde ormanın öte ucu aydınlanmıştı. Dere yatağı boyunca etrafa bakınarak yürüyordu. Kızıllık ağarmasına rağmen henüz ay görünmüyordu. Dere yatağının bir kenarına aydınlık vurmaya başlamıştı. Dağın öbür yanındaysa bir gölge oluşmuştu. Jilin hep bu gölgede kalmaya çalışıyor, hızlı hızlı yürüyordu. Ay yükselmeye, dağların ardından çıkmaya başladıkça tepeler aydınlanıyordu. Ortalık gündüz gibi ışıl ışıl olmuştu. Jilin de ormana yaklaşmıştı. Ağaçların yaprakları tek tek seçilebiliyordu. Her yer sessizdi. Bu sessizlik sanki ölüm sessizliğini andırıyordu. Sadece aşağıda akan derenin şırıltısı duyuluyordu. Jilin bu şekilde Kimseyle karşılaşmadan ormana vardı. Orada karanlık bir yer seçip dinlenmek için oturdu. Böreklerini yedikten sonra bir taş bulup tekrar prangasını kırmaya çalıştı. Fakat çok uğraşmasına rağmen beceremeyince kalkıp bir vers daha yol aldı. Yine yorulmuştu. Ayakları sızlıyordu. On adım daha atıp, Oturmamalıyım. Bir oturursam bir daha yerimden kalkamam. Gücüm kesilmeden yürümeliyim. Ortalık aydınlanırsa ormanda yatar, gece tekrar yola çıkarım diye düşündü. Bütün gece yürüdü. Bir ara uzaktan iki atlı Tatar'ın sesini duydu ve bir ağaç arkasına gizlendi. Gittiklerinden emin olunca da tekrar yoluna devam etti. Ay ışığı solgunlaşmaya başlamıştı. Toprağa çiğ düşmüştü. Sabah yaklaşıyordu. Fakat Cilin henüz ormanın öbür ucuna varamamıştı. 30 adım kadar daha yürüyüp orman kenarına oturayım bari, dedi kendi kendine. 30 adım daha yürüyünce ormanın sonuna geldiğini anladı. Ormanın dışına çıktığında etraf iyice aydınlanmıştı. Bozkırın ucunda kale ayan beyan ortadaydı. Ateşler yanıyor, dumanlar yükseliyor, ateşin çevresinde koşuşturan insanlar görülüyordu. Jilin daha dikkatle baktığında ışıldayan silahları ve askerleri fark etti. Çok sevinmişti. Bütün kuvvetini toplayarak daha eteğinde ilerledi. Kendi kendine, Allah vere düz ovada karşıma Tatar çıkmasa, ne kadar yakın olursa olsun kaçıp kurtulamam, diyordu. Böyle düşünürken bir de baktı ki, sol tarafta, tepenin üzerinde, kendine çok yakın bir yerde üç tatar duruyordu. Tatarlar, Zil'ini görüp atlarını ona doğru sürmeye başlamışlardı. Kalbi hızla çarpıyordu Jilin'in, abazı çıktığı kadar bağırarak, ''Arkadaşlar, kurtarın beni, arkadaşlar!'' diye yardım istiyor, elini kolunu sallıyordu. Onun bu feryadını duymuşlardı. Yerlerinden fırlayıp Jilin'e doğru koşmaya başladılar. Ama uzaktaydılar. Tatarlarsa yakındı. Jilin, olanca kuvvetini topladığı, prangasını tutup kaldırdı ve koşmaya başladı. Sadece İstavros çıkarıp "Arkadaşlar!" diye bağırıyordu. Kendini kurtarmaya gelen arkadaşları 15 kişiydiler. Tatarlar bunu görünce korktular ve oldukları yerde durmaya karar verdiler. Jilin de kaçtı ve arkadaşlarının yanına vardı. Bir anda Jilin'in etrafını sardılar. "Kimsin? Necisin?" diye soruyorlardı. Jilin her şeyi unutmuş Sadece ağlayarak ''Arkadaşlar, arkadaşlar'' deyip duruyordu. Askerler koşup geldiler ve Jilin'in etrafını sararak ekmek, lapa, vodka uzattılar. Biri üstüne kaput verirken diğeri prangasını kırmıştı. Subaylar onu tanımıştı. Alıp kaleye götürüldüğünde herkes sevinç içindeydi. Arkadaşları Jilin'i görmeye geldiler. O da onlara başından geçenleri anlattı ve işte eve gideyim.'' ''Evleneyim dedim, olmadı. Anlaşılan kısmet olmayacak bize.'' dedi. Bütün bunlardan sonra yine Kafkasya'daki askerliğine devam etti. Bir ay sonra da 5000 bin ruble fidye vererek kastilini kurtardılar. Yarı canlı yarı ölü kaleye getirdiler. Son